Herkese günaydın. İzmir'den Tümer Duygulu'nun kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Duygulu geçtiğimiz günlerde kutladığımız 23 Nisan'ın tüm dünyada aynı anda kutlanan bir çocuk bayramı olmasını talep ediyor. Bir dakika içinde dünya üzerinde 12 çocuk açlık ya da kötü beslenme yüzünden her 12 dakikada bir çocuk içecek temiz su bulamadığı için suya bağlı hastalıklardan ölüyor. İnsana şaka gibi geliyor ama her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Bunun yanı sıra çocuk işçiliği, çocuk gelinlik, çocukların eğitimi ve sağlık hakkından yoksun olması, çocuğa uygulanan fiziki ve psikolojik şiddet, çocuk askerler, çocuk istismarı ve tecavüz en can yakıcı çocuk sorunları. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya üzerinde her yıl yaklaşık 6 milyon, her gün 12.000 bin çocuk kötü beslenme yüzünden ölüyor diyor Duygulu. Dünya çocuklarının durumu özetledikten sonra her ülkede çocuklar için bayramların olduğunu belirten kampanyacı bunun bir günde toplanabileceğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler üyesi her ülkede farklı günlerde farklı başlıklar altında yapılan çocuk günü ve çocuk haftası etkinliklerinin tek bir tarihte toplanıp 23 Nisan ve haftasında yapılmasının 23 Nisan haftası içinde tüm Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin çocuk sorunlarının çözümüne yönelik bir toplantı, boş konuşmalar yerine somut faaliyetlerde bulunmasını ve aynı hafta içerisinde aç çocuklar için her ülkede UNICEF yararına yardım kampanyaları düzenlenmesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen tek resmi çocuk bayramının kutlandığı tarih olan 23 Nisan tarihinin tüm dünyada 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı olarak kutlanmasını talep ediyoruz, diyor Duygulu. İbrahim Yaman Kaya'nın kampanyasına kulak verelim de. Eğitim müfredatında yapılacak olan değişiklik taslağını eleştiriyor Yaman Kaya. Diyor ki MEP Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2016-17 ders yılından başlamak üzere 9-10-11-12. sınıflarda okutmayı düşündüğü tarih dersi taslak programında Atatürk'ten Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet Devrimi'nden bahsedilmediği görülmektedir. Tarih öğrenimini Cumhuriyet'ten Atatürk Devrimi'nden arındırmak isteyen bir anlayış programa yerleştirmiştir. Programda Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti ifadelerine yer verilmemiştir. Hükümeti Atatürk ilke ve devrimleri Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ifadelerini tarih ders kitaplarından çıkarmaya yönelik girişimden vazgeçmeye çağırıyoruz diyor kampanyacı. İzmir'den Ayşegül Ballı kampanyasında önemli bir konuya dikkat çekiyor. Şehrin birçok yerinde özellikle de işlek caddelerinin olduğu bölgelerde kaldırımların işgal edildiğini belirtiyor. Verdiğimiz vergilerle yol kaldırım yapılsa da çoğu kaldırımda yürümek çok zor hele ki bebek arabalı veya engelliyseniz. Kaldırımda yer olmayınca yoldan yürüyoruz. Arabalar ya ezecek ya laf edecek. Neden? Dükkanların masa, sandalyeleri, tezgahları, dükkanlarının hacmini aşan ne varsa kaldırımda. Peki biz uçalım mı? Çocukların okullarına caddeden mi gitsin? diyor Bağlı Herkesi de bu kampanyasına desteğe çağırmış o da. Sırada bir hayvan hakları kampanyası var. Sahibi Ankara'dan Ceren Saftekin. Pet Shop'larda hayvanların kafeslere kapatılmamasını talep ediyor Sabtekin. Hiçbir hayvanın özgürlüğünü elinden almaya hakkımız yok fakat Pet Shop'larda hala hayvanlar satılıyor. Bu kampanyayı başlatmak istememdeki nedense şöyle evimin yakınlarında sürekli gittiğim alışveriş merkezinde bir Pet Shop var. Ve burada yaklaşık 3 aydır bir kedi görüyorum ve durumu pek de iyi değil tüyleri dökülüyor, stresli ve mutsuz olduğu yüzünden okunuyorum. Eminim bunun gibi birçok hayvan ve bu hayvanların hakları savunulmuyor. Bu pet shoplar doğru düzgün denetlenmiyor da. Diğer bir nedense bu hayvanların bizim olmayan ve onlara fiyat biçmeye hakkımız olmadığı hayvanların satışını durdurmak istemem. Bizi kafeslere koyup yüksek ücretlerle satarak ticari menfaatlerine alet etselerdi ne yapardık? Asıl soru neden biz ya da onlar diye düşünüyoruz. Hayvanlar da en az bizim kadar sevgiye muhtaç ve onların da oynamaya, koşmaya, eğlenmeye ihtiyaçları var. Eğer sen de benim gibi düşünüyor ve artık hayvanların özgürlüğünü savunmayı ve ticari araç olarak kullanılmamalarını istiyorsan, lütfen bana ve John dostlarımıza yardım et bu kampanyayı imzalı demiş kendisi. Zaten pek çok belediye artık pet shop'larda memeli hayvanların satışını tamamen yasaklamış durumda. Umuyoruz kendisinde bu konuda belediyeye doğrudan başvurabilir. Kadro talebi sizlere zaman zaman aktardığımız gibi birçok farklı meslek grubunun ortak sorunu. Bugün de yine böyle bir talibi dile getiren bir kampanya var. Zonguldak'tan Fırat Cengiz açmış. Diyor ki denizcilik işletmeleri ve yönetimi lisans mezunlarına verilen tüm emeklerin özel sektörün acımasızlığı tek elinde olması birçok bölüm mezunu gibi bizleri de diplomalı işsiz ordusuna yerleştirmiştir. Fakat bu okuldan mezunların problemi diğer bölümlere oranla daha ironik bir durumda. Üç tarafı sularla çevrili, ülkemizin limanlarında ve Denizcilik Bakanlığında bölümümüz mezunları maalesef kadrolu bir şekilde çalışamamaktadır. Bu durum Türkiye'deki sektörün gelişmesi ve yüksek öğretim görmüş bireylerin nitelikli hale gelmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Denizcilik alanında gereken önemin verilmediği aşikardır. Şimdiye kadar hiçbir KPSS'de merkezi alımı olmamış, hatta kurum atamalarında bile adı geçmemiştir. Yüksek puanlarla yerleştiğimiz bu bölümün denk sayılabileceği diğer alanlarda denklik dahi yasalaşmamış, özel denizcilik işletmelerinde diploma adının bir önemi kalmamıştır. Hakkımız sömürülüyor, emeklerimiz boşa çıkıyor. Haksız daha son vermek için Denizcilik Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesini talep ediyoruz ve acil düzenleme istiyoruz. Denizcilik işletmeleri ve yönetimi lisans mezunlarına 2016 KPSS'de mezunlar oranınca daha önceki yılların haksızlığını da gidilecek yeterli sayıda merkezi atamalar bekliyoruz demiş Cengiz. Ve programımızı Rusya'da başarıya ulaşmış bir kampanyayla noktalayalım bugün uluslararası bir haberle. Tamara Osmanova geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir kampanya başlatıyor. Kampanyanın konusu Osmanova'nın Suriye Savaşı'ndan kaçarak Rusya'ya gelmiş olan ablası ve ailesi için oturma vizesi alması. Ancak Rus hükümeti bu talebi reddediyor ve aile Moskova havaalanında birer mahkuma dönüşüyor. Havaalanında yerlerde yatmak zorunda kalan 3 çocuklu bu ailenin 70 günü havaalanında geçiyor. Ancak Osmanova ailesi havaalanında yaşarken boş durmuyor. Change.org üzerinden başlattığı kampanyayı sürekli canlı tutuyor ve bu durumu uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyor. Aynı zamanda Rusya devlet başkanı Putin'e de bir mektup yazan Osmanova'nın kampanyası hızla büyüyor. Kampanya kısa sürede 160 aşkın kişi tarafından imzalanıyor ve en sonunda Rus hükümeti aileye geçici oturma hakkı vermeyi kabul ediyor. Aile havaalanından çıktı sonunda ve normal bir hayata başladı. Ancak mücadeleleri bitmedi çünkü kalıcı oturma izni almak için mücadeleye devam etmek zorundalar. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Rusya'dan derlediğimiz vatandaş hareketlerini ilettik. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişime önayak olabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.